Bilallahi minashaitan rasim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi ve salam Ve ila jami al-Imbiayi wal Ve Ve Allah'ın kullarına olan muamelesini anlamaya çalışıyorduk. El Husnasi ve Ash diye. Allah'ın fiillerini anlamaya çalışıyoruz Allah şerh eder, açar buyurur Allah insanın göksünü açar göksünü açar, genişletir Allah insanın göksünü İslam'a açar neden açıyor Allah göksü İslam'a? Neden göğsünü açıp genişletiyor, o sıkıntıyı üzerinden alıyor? Sevdiği için. İnsanın duadan başka gücü yoktur. Yeter ki kul istemiş olsun, duasını doğru, güzel yerinde yapmış olsun. Duanın gereğini yapmış olsun. Sadece ben istiyorum demiş olmasın, her neyi istiyorsa vesileye sarılsın, çabasını, gayretini sarf etsin, fiili duasını yapsın. Allah gerekeni yapar. Her şey insanın duasına bağlıdır. Gönlüyle, diliyle, fiiliyle yaptığı duasına bağlıdır. Allah'ın vermeyeceği bir şey yoktur. Yeter ki kul buna layık olmuş olsun. Nasıl anlaması lazım bunu? Bir kur olarak, Rabbim benim için neyi takdir ederse o güzeldir. O benim için neyi seviyorsa, neden razıysa, nasıl razı olacaksa ben onu istiyorum desin demiş olsun. Allah, o duayı reddetmez. Allah hitabı, Rasulullah Efendimiz'e yapıyor, öyle buyuruyordu, İnşrah Suresi'nde, Elem Senin göğsünü açmadık mı? Göğsünü genişletmedik mi? Göğüs daralınca ne olur? Hepimiz biliyoruz, insanın göğsü sıkışıyor, daralıyor. Neden dolayı, bir sıkıntıdan dolayı ya da önünde bir iş vardır, onu yapamadığından dolayı, manilerden, engellerden dolayı ya da başka bir musibet, bir bela gelmiştir. Ne yapacağını bilemiyordur ya da o belayı defetmeye çalışır. Defedinceye kadar o sıkıntıyı yaşar, büksü daralır. Göğüsleri genişleten Allah'tır. üzerimizdeki yükü alan Allah'tır. Öyle buyurdu. Bu de Ve anke vizrek. Sen üzerinde yükünü almadık mı? Yükünü hafifletmedik mi? Evet. Demek ki Resulullah Efendimizin üzerinde yük varmış. O yük onun göğsünü daraltıyormuş. Vazifesini kemaliyle yapamadığı için ya da davetine icabet edilmediği için Allah'ın vahyettiğini ulaştıramadığı için insanlar iman etmediği için Rabbine dönmediği için gökçü daralıyor. Bu onun üzerinde ağır bir yüktür. Evet. Yükü atmak ne demek? Allah yardım ediyor. Sahabe ile yardım ediyor. Yükünü hafifletiyor, vahyi taşıma yükünü hafifletiyor. Devamında da öyle buyurmuştu. Ellezi enkade zehrek. O yükün altında belin çatırdıyordu. Belin bükülmüştü. Ağır yük. Vahyi taşıma yükü ağır yüktür. Allah yükünü hafifletince neye göre onu yapıyor? Onun çabasına, gayretine, onu dert edinmesine göre. Göksünün daralmasına göre. Evet. Ne yapıyor? Yükünü hafifletiyor. Ona sahabesiyle yardım ettiriyor. Dolayısıyla göksünü açıyor, genişletiyor. Evet. Devamında senin zikrini, Şanını, ismini yüceltmedik mi? Demek ki Resulullah Efendimiz'in zikrini şanını yüceltmişse ona iman edenlerin, onunla beraber olanların da şanını yüceltmiştir. Şereflendirmiştir onları. Zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Fe inne meal yüsra her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnne meal ısra yüsra ama mutlaka bir kolaylık vardır. Hatta bir değil, iki kolaylık vardır. İki sefer kolaylık vardır. Zorluk karşısında umutsuzluğa kapılmayın. Ne olacak demeyin. Rabbin var. O zorluk gelmişse mutlaka beraberinde bir kolaylık var ama mutlaka var. Bunun için Rabbine güven, sorun, zorluk, sıkıntı, senin göğsünü daraltan her ne olursa olsun, ağır bir yük gibi üzerinde görünen her ne olursa olsun, bil ki bu zorluğun sonunda onunla beraber mutlaka bir kolaylık ama mutlaka bir kolaylık vardır. Allah onu kolaylaştırır, yükünü kaldırır, göğsünü genişletir. Yapman gereken şey nedir? Ne zaman o ağır işlerden birini tamamladın, bitirdin? Hemen, durma. Hemen işe koyu. Rabbinin rızasını kazanmak için, yakınlığını, ebedi hayatını kazanmak için. Hemen işe koyu. Rabbine râhbet et. Ve ilâ Rabbine râhbet Rabbi Rabbini dile. Rabbinin rızasını dile. cemarını dile. Ebedi hayatını dile. işe koyu. Hemen işe koyu. Elbette ki yorul. Yorulacaksın. <gülüyor> Yorulmadan olmaz. Heyiz-i Ferhat'te benseb. Yorulmadan olmaz. Yorulmak için işe koy. kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e söylüyor, onun şahsında her bir guruna tek tek söylüyor. İnşallah biz de işe koyuluyoruz, bir işi bitirince başka bir işe koyuluyoruz, hep beraber yoruluyoruz. Ama biliyoruz ki her zorluğun sonunda bir kolaylık vardır, mutlaka bir kolaylık vardır. Çünkü Allah eğer açacaksa gökçümüzü açar, gönlümüzü açar, hakikati görmemiz için gözümüzü açar, Rabbimizi işitmemiz için kulağımızı açar, önümüzü açar, yolumuzu açar, kendisiyle aramızdaki perdeleri açar. Açan O'dur, O açıyor. Bize düşen sadece koşmaktır. Çabamızı, gayretimizi sarf etmektir. Rabbim Allah'tır demektir. Seni seviyor, seni istiyorum demektir. O da açıyor. Allah Hazreti Musa'yı Hazreti Harun'la beraber Firavun'a gönderirken Hazreti Musa dedi ki: "Kale Rabbiş rahli sedri. Evet, Rabbim göğsümü şerh et. Göğsümü aç." Eğer bir peygamber böyle dua ediyorsa, kulun her anda bu duayı yapması gerekir. Her daraldığında, her göğsü sıkıştığında Rabbim göğsümü genişlet demesi gerekir. Göğsümü şerhet. Göğsümü aç. Ve yessir li emri. İşimi bana koraylaştır. Göğsüm açılsın, genişlesin ki rahatlıkla işimi yapayım. Firavun'u davet edeyim. Konuşabileyim. Senin emrettiğin, sevdiğin hikmetle davetimi yapabileyim. Düğümü dilimden çöz ki konuştuğumda karşımdaki karşındakiler anlasınlar beni. Muradımı anlasınlar. Ne demek istediğimi anlasınlar, niyetimi anlasınlar. Onu izah edebileyim, beyan edebileyim. Göksün daralmışsa konuşamıyorsun. Anlatamıyorsun. Sıkıntı yaşıyorsun çünkü. Bir de ailemden bana bir yardımcı ver. Kardeşim Harun'u bana yardımcı olarak ver. Onunla beni güçlendir, kuvvetlendir. Onu işime ortak yap. Devamında ne dedi? Böylece seni Çokça tesbih edelim, seni çok, çok zikredelim. <gülüyor> Muhakkak ki bizi gören sensin. Göğüs genişlerince onu tesbih edebiliyorsun, onu zikredebiliyorsun. Göğüsün daralmış bir vaziyette ise dilin tesbih eder, gönlün tesbih etmez. Göğüsündeki tesbih etmez. Ruh göğüste bulunuyor çünkü. Ruhun makamı evet, insanın göğsüdür. Daralınca o daralmış. Orada bir sorun var. Onun için aç diyor. Rabbimiz açtım diyor. Genişlettim. Tabiri caizse göğüs onu sıkıştırıyor. Evet, Açılınca Rabbini tesbih edersin, hamd edersin, şükredersin. Bununla beraber konuşunca karşındaki seni anlar, davete icabet eder. Allah açar ve genişletir. Allah da Hz. Musa'ya sana istediğin verilmiştir dedi. Hem gökünü açıyor, genişletiyor... Hem kardeşini ona yardımcı olarak, Harun'u ona yardımcı olarak veriyor. Buyurun sana imkan, Rabbini tesbih et, Rabbini zikret. Başka bir ayet-i de Firavun'a gönderirken, evet, Rabbini çok çok zikredin dedi. Beni unutma diyor, muhatabın benim. Neyi konuşursan konuş, neyi anlatırsan anlat, senin muhatabın benim. Nasıl emretmişsem öyle konuş, öyle anlat, öyle davet et. Huzurumda olduğunu unutma, sen kulsun. Kulluğunu yapmayı unutma. Senin muhatabın Rabbindir. Rabbinle muhatap olduğunu, onu zikretmeyi, tesbih etmeyi unutma diyor. Biz de Rabbimizden bunu isteyeceğiz inşallah. Göksümü genişler diyeceğiz. Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun göksünü İslam'a açar. Dolayısıyla, kim hidayete ermek isterse, Allah onun göksünü İslam'a açar. İslam'a açınca ne olur? İslam'a teslim olmaya, teslim olur. Göksü genişler, Rabbine güvenir ve Rabbine teslim olur. Bu göğüs İslam'a açılmıştır. Rabbi yolunda koşar, Rabbini ister, ahireti ister. Ama aşkla, muhabbetle ister çünkü göğs göğsü genişlemiştir. Göğüs açılmamışsa ne olur? Kimi de Allah delalette bırakırsa, yani kim delalette kalmayı tercih ederse, Rabbini tercih etmezse, onun göğsünü de daraltırız. Daraltınca ne olur? Sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı olur. Göğsü daralmış. Yani Allah için şöyle yap, daralıyor hemen, bunalıyor hemen. Sanki göğe çıkıyormuş. Sanki imkansızmış gibi geliyor ona. Göğe çıkmak imkansız. Eğer göğüs İslam'a açılmamışsa bu ona böylesine zor ve ağır gelir. Neden şey öyle daralıyor, imkansız gibi geliyor ona? Allah'ın rızasını kazanmak, ahireti, cenneti kazanmak, Allah'ın dostluğunu kazanmak, Allah'a vasıl olmak, dost olmak, niye ona o kadar imkansızmış gibi gelir? Hidayeti tercih etmediği için, Tavrını nefsine karşı, şeytana karşı, dünyaya karşı tavrını koymadığı için. Evet. Böyle olanlar Allah'a iman etmeyenlerdir buyurdu. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pisliği döker. Yani manevi pisliktir bu. Küfrün, şirkin, nifakın, pasıklığın pisliğidir. Üstüne derken neresine dökülüyor pislik? Gönlüne, aklına yapamam, edemem diyor. Gücüm yetmez diyor. İmkansız diyor. Nasıl yaparım onu diyor. Sahabeyi anlatınca onlar sahabeydi. Velileri anlatınca onlar veliydi. Ben yapamam diyor. Benim gücüm yetmez. Pisliğin altında boğuluyor. Neden? Allah... İman etmeyenler dedi. Bunlar iman etmemiş dedi. Eğer iman etseydi, Rabbini tercih etseydi, Allah onun göksünü açar, genişletirdi. Göksünü İslam'a açardı. O sadece niyet eder, ister. Ve Allah onu açar. Ama o niyet etmeden, istemeden Allah ona öğretir. Davetini yapar. Bir vesileyle daveti yapar, tercih onundur. Ya ister ya istemez. İsteyince Allah göğsünü İslam'a açar, Rabbine teslim olur ama tercih edemeyince, nefsini tercih edince, dünyayı tercih edince devlete kalır, şeytanın verdiği pisliğin altında kalır, Bu sözlerin altında kalır. Bu Rabbinin dosdoğru olan evet, yoludur. Rabbinin sırat-ı müstakimidir. Rabbine giden yoldur. Anlamak isteye, isteyip, düşünmek isteyip, anlamaya çalışan bir topluluk için işte Allah ayetlerini böyle birer birer beyan eder. o iman edenlerin, tercih edenlerin, göksini İslam'a açanların, onlar için Rableri katında selamet, selam yurdu vardır. Onlar o yaptıklarından dolayı Allah onların velisidir. Onlar da Allah'ın velisidir. Kim? Gökyüzü İslam'a açılan. Göksü İslam'a açılanla açılmayan arasındaki fark nedir? Allah onu beyan etti. Birinin göksüyü genişlemiş, Rabbine güveniyor, tevekkül ediyor. Rabbimin benim için takdir ettiği, murat ettiği en son noktaya varırım. Canımı kurban ederim, her şeyi kurban ederim, gereğini yaparım. Engel tanımam diyor, öteki göğe çıkacakmış gibi zorlanıyor. İmkansız geliyor ona. Nasıl yaparım, nasıl ederim, dünyadan nasıl geçerim, nefsimden nasıl geçerim, malımdan nasıl geçerim, canımdan nasıl geçerim? Ona imkansız gibi geliyor. Neden? Rabbini tercih edemediğinden, ahirete iman etmediğinden, ahireti tercih edemediğinden. Nefsimize söylememiz gerekir. Yani, bu hayatın sonunda ya kazanmış olarak Rabbine gideceksin ya da kaybetmiş olarak. Ya Rabbini, Rabbinin rızasını, dostluğunu kazanmış olarak gidersin ya da Rabbini kaybetmiş olarak. Eğer Rabbinin razı olduğu, sevdiği, davet ettiği şekilde ona, onun davetine icabet etmezsen, onu sevdiği gibi yapmazsan, razı olduğu gibi yapmaya çalışmazsan, sen Rabbini kaybediyorsun bir günlük dünyayı ebedi bir hayata tercih etmiş oluyorsun Hazreti insan olmayı kabul etmemiş oluyorsun ne diyor nefis? bana uy beni razı et beni sevindir benim istediğim gibi yap. Benim peşimden gel. Allah da hayır diyor. Razı etmen gereken benim. Senin velin benim. Seni yaratan benim. Sana şeref veren benim. Varlığından sana varlık veren benim. Hayat veren benim. Ya olmayan bir şeyi tercih edersin, Sonuçta bu hayattan sonra olmayan bir şeyi kazanmışsın. Olmayan şey kazanılmaz. Hiçbir şey kazanamamışsın. Ya da Rabbini kazanmışsın. Rabbinin rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemarını, ebedi bir hayatı kazanmışsın. Tercih hula aittir. Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa, şerh etmiş, açmışsa artık o Rabbinden bir nur üzeredir. Rabikatında katında bir nur üzere değil mi? Buyurdu. Evet. Rabbi katında bir nur üzeredir ya Rabbi. Diyor. Allah gökleri İslam'a açar. Ben şimdiye kadar bir müşrik kambile tabi olmadan birinin göklerinin İslam'a açıldığını görmedim ve şahit olmadım. Bu bambaşka bir şey. Herkes kulluğunu yapmaya çalışır. Çabasını, gayretini sarf etmeye çalışır. Göksünü aşmaya da çalışır. Ama göksün açılması bambaşka bir şeydir. Bir, bunun başı vardır, bir sonu vardır. Başlangıç itibariyle iş kura düşüyor. Kur'un niyetine düşüyor. Kur'un tercihine düşüyor. Rabbini tercih eder. Sana döndüm ya Rabbi der. Seni tercih ettim der. Yola koyuldu. Bu işin başıydı. Bu yavaş yavaş açılır. Sonunda ne vardı? Sonunda gerçek manada göğüs açılınca Buna şahit olur. Göksünde Allah'ın nefrettiği ruhi görür. Baş gözüyle mi görür? Hayır. Açılınca o görüyor zaten. O kendini görüyor. Ama kul bu arada o olmuştur yalnız. O göksünü İslam'a açtı ya, Rabbi açtı ya ona. Göksündekini açıyor ona. Oraya tecelli etmiş. Evet, buna şahit olur. Kendini tanımış olur. Rabbini tanımış olur. Nereden geldiğini, neye geldiğini anlamış olur. Zamansızlığı, mekansızlığı anlamış olur. Bir an. O açılmadan kendini tanıyamaz. Sadece bilir. Bilmek başka bir şey, tanımak başka bir şeydir. Şahit olmak başka bir şeydir. Allah şahit kılıyor. Evet. Allah'ın geçini İslam'a açtığı kimse, Rabbi katında bir nur üzeredir. Nasıl bir nur bu? Allah, e, diyorum ya, gönüle vahyediyor. Bu sefer oraya var. Oradan vahiy ediyor. O buna şahit oluyor. Vahyine şahit oluyor. Hikmetine şahit oluyor. Allah ile nasıl muhatap olduğuna şahit oluyor. Şehadet ediyor. Gönlünün arş oluşuna şahit. Allah'ın arşi, Rahman'ın arşi orusuna şahit oluyor. Kendini tanımış mı? Hayır daha yolun yarısındadır. Ne zaman buna şahit oluyup yolun yarısında açıldı. Artık bir başlangıç oldu bu. Böyle olunca Allah vereceğini direkt ona verince onun bir mürşid-i kâmile ihtiyacı olmaz. Neden? Allah onun mürşididir de ondan. Artık aracağını oradan alıyor. Allah ona söylüyor. Allah ona vahy ediyor. Allah ona öğretiyor. Bir mürşidi Kamil'e ihtiyacı olmaz, oradan almaz. Zaten mürşidi o istese de ona vermez bir şey. Neden? Edebe aykırıdır. Allah ona veriyor çünkü. Elbette ki mürşidiyle olan samimiyeti, dostluğu, muhabbeti evet, devam eder. Hatta şiddetlenerek devam eder. Neden? Çünkü onunla kazanmış. Ama öğrenileceğini, almak istediğini mürşidinden değil, direkt Allah'tan alıyor. Kul Allah ile muhatap olmuş. Önce biraz tersemler. Mürşidiyi onu sakinleştirir. Kendine getirir. Evet, ayet devam ediyordu. Allah'ın zikrinden yana kalpleri katilaşmış, taşlaşmış olanların vay haline. Allah oraya vahy ediyor dedim ya. Eğer orası taşlaşmışsa, vahiy oraya girmiyor. Rabbini anlamıyor. Allah'ın vahyini, ayetini okuyorsan anlamıyor. Ya da iman edemiyor, kabul edemiyor. Bence bana göre diyor çünkü, işte onlar apaçık bir deraretledirler. Gönülleri, kalpleri, Allah'ın zikrinden yana katılaşmış olanlar. Hatırlaşmış mı? Allah bunun şahididir, öyledir. Ben müminim diyor, ben müslümanım diyor, Allah böyle buyurmuş diyor, diyorsun, biliyor. Ama diyor, ama dediyse kafir oldu, müşrik oldu, münafık oldu. Aması var mıdır? Allah söylemiş, sen, seni yaratan Rabbinin huzurunda nasıl fikir beyan edebiliyorsun? Bu iman meselesi. Gönlünü, gökçünü, Rabbini aşma meselesi. İslam'ı aşma meselesi. Benim Rabbime teslim olmam gerekir deme meselesidir bu. Bunun aması olmaz. Ama dediğim gibi, iki tane Rabbi oldu. Onlar Allah'ın belisinde ilahlar edinirler. Min dunillah. Allah'ın altında. Evet, Allah'ı kabul ediyorum ama ben de biliyorum yani. Bana göre de bu böyledir diyor. Müminler nasıldır? Evet, devamında onu beyan ediyor. Allah kitabını müteşabih, ikişerli, birbirine benzer. Yani bir ayet varsa ona benzeyen başka bir ayet daha vardır. Onu açıklayan başka bir ayet daha vardır. İkişerli, müteşabih. Birbirine benzer, birbirini açar, beyan eder. Her ayetin bir eşi vardır. Evet. Möteşabih olarak sözün en güzelini indirmiştir. Müminler, göçsünü İslam'a açanlar Rablerine karşı evet, içleri titreyerek evet, dinlerler. İçleri titriyor, örperiyor içi leşleri ürperiyor. Derileri, tenleri titriyor, ürperiyor. Sonra onların tenleri, kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar ve yatışır. Teslim oluyor. Allah'ın ayetleri, ayetlerine teslim oluyor. Yumuşuyor. Gönlü, teni yumuşuyor. İşte bu Allah'ın yol göstermesidir buyurdu. O'nunla dilediğini hidayete er, erdirir. Eğer gönlümüz Allah'ın zikrine, Allah'ın vahyine, ayetlerine karşı katıysa delaletteyiz. Yumuşamışsa sirat müstakimdeyiz, hidayetteyiz. Rabbimizin ayetleri okunduğunda eğer kalbimiz, tenimiz ürperiyorsa dinliyoruz hidayetteyiz ciddiye alıyorsak hidayetteyiz benim bunu anlayıp gereğini yapmam lazım diyorsak hidayetteyiz böyle olmayanlar Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir yol gösteren olmaz kimse ona doğru yolu hidayet yolunu gösteremez kim Allah'ın hidayetiyle hidayete ermez ile hidayete ermezse o artık doğru yolu bulamaz. Hidayeti bulamaz. Onun dışında hidayet yoktur. Herkes kendine göre bir yol seçiyor. Ama yol Allah'ın gösterdiği yol değilse. Allah'ın vahyinin yolu değilse. Bu durumda bir aklın yoludur o. Akıl. Kim o yolu ona göstermiş. Allah'ın yolu dışında iblis göstermiş, şeytan göstermiş. Onun için sırat-ı bir tanedir. Allah'ın yolu bir tanedir. Ve o da Allah'ın vahyidir, peygamberidir. Ama görüyoruz binlerce, yüzbinlerce yol vardır. İnsan kendi tercihini kendisi yapar. Böyle Rabbini tercih etmeyen, göğsünü İslam'a açmayan, Rabbine teslim olmaya çalışmayan, Rabbini dinlemeyen kimseler kıyamet günü o gün o kötü azaptan kendini, yüzünü nasıl koruyacak, koruyabilecek mi? Allah o zalimlere, kendisine, böylesine zulmedenlere buyurur ki kazanmakta olduğunuzu tadın. Siz kazandınız. Siz bunu kazandınız. Herkes ne kazandığına, kimden kazandığına bakmalıdır. Ya alışverişi Allah ile yapar, Allah'ın vahyiyle kazanır, Rabbine itaat ederek, Rabbinin emrini dinleyerek kazanır ya da birilerine uyar. Kime uymuşsa onun Rabbi odur. Onun peygamberi O'dur. Onun ilahi O'dur. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse Allah ondan o dini kabul etmez dedi. İslam. Bunun için göğsümüzü İslam'a açmamız gerekir. Rabbimize teslim olmamız gerekir. O bizim göğsümüzü açacak. O göğsümüzü açar. Kim imandan sonra İmanı anladı, Rabbini anladı, Rabbini tercih etti, iman etti. Kim imandan sonra göksünü küfre açarsa, bu sefer o yapıyor. İmanı anlamış, tatmış, biliyor. Ama buna rağmen göksünü küfre açıyor, inkara açıyor. Şeytana açıyor, şeytanın verdiği vesulseye açıyor. Bir mecburiyet karşısında hariç dedi Allah. Kalbi imanla doluyken küfre zorlanmış, mecbur kalmış. Evet ben kafirim demiş. Şeytanın söylediğini doğrulamış. Bu hariç dedi. Eğer kalbini, göksünü küfre açmışsa neden dolayıdır? Allah nedenini beyan ediyor. Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha çok sevgili gördükleri içindir. Dünyayı, dünya hayatını ahiretten daha çok sevdikleri içindir. Kim böyle yaparsa, Allah onları hidayete erdirmez. Hadi git der. Sen anladın çünkü. Sen imanı tattın. Aşkı, muhabbeti tattın. Allah'a yakınlığı tattın. Ve sen şimdi göklerini, küfre açıyorsun. Öyle mi? Rabbini değil, ahireti değil. Dünya hayatını tercih ediyorsun. Dünya senin için ahiretten daha sevgilidir. Öyle mi? Hidayeti kaybeder. Devamı var ayetin. Onlar... Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte gaflete dalmış olanlar bunlardır. Muhakkak ki evet bunlar ahirette ziyana uğrayanlardır. Esrana uğrayanlardır. Ebediyen kaybedenlerdir. Bir de kendilerini doğru yolda zannederler. Kendini nasıl doğru yolda zannediyor? Savunuyor. Kendini savunuyor. Nefsini savunuyor. Şeytanla beraber savunuyor kendini. Yani sen imani tatlı. Sen Allah'tan başka tattın. nasıl günebiliyorsun? Nasıl şeytanın verdiği vesile senin peşinden gidebiliyorsun? Allah'ın sevmediği, razı olmadığı şekilde nasıl konuşabiliyorsun? Nasıl düşünebiliyorsun? Buna nasıl cesaret edebiliyorsun? Çünkü imani tatmışsın. Kendi iradenle göksünü küfre açmışsın. Küfre gel diyorsun. Şirke gel diyorsun. Şeytanın verdiği vasöyeteye gel diyorsun. Açmışsın. İmanı çıkarır oradan. İmanını kaybediyorsun, yetmez. Allah kalbini mühürler dedi, gözünü mühürler, kulağını mühürler dedi. Artık anlayamazsın. Ne, niye böyle söylüyor? Böyle yapma bu. Bak gidiyorsun, böyle yapma. Sonra, sonra oradan çıkış olmaz, oradan dönüş olmaz. Mühürlediyse iş bitti. Hemen mi mühürlüyor? Hayır. Mühürle tanıyor. İyice anlayana kadar kaybedeceğini gözünü, gönlünü, kulağını kaybedeceğini, kör, sağır buna beraber anlamaz bir gönüle kalbe sahip olacağını anlaması gerekir ki Allah onu mühürlesin. Kaybedeceğini anlayacak ki mühürlesin. Dönsün diye bu mühleti veriyor ama dönmezse ne olur? Mühürler. Mühürlerim dedi. Çünkü iman etmiş, imandan sonra gökçü küfre açıyor. Buna şahit oluyor muyuz? Elbette ki şahit oluyoruz. Olmaz mıyız? Kendi adıma söyleyin yani. Ama söyledim, Allah mühlet verir. İmkan verir. Hadi kurum dönder. O uçurumdan aşağıya atlama der. Bak gidiyoruz. Öyle pervasızca huzurunda duramazsın, konuşamazsın, düşünemezsin. Şeytana göksünü açıp onun verdiği vesveseyle uğraşamazsın. Sen iman etmişsin çünkü bir kere. Kalbi mühürlemenin şartı neymiş? İmandan sonra göksünü küfre açmakmış. Allah bizi gökçünü İslam'a açanlardan eylesin. Gökçünü küfre açanlardan eğlenmesin. Küfrü açıp, Allah'ın gözünü, kulağını, kalbini, göğsünü mühürlediği kimselerden eylemesin. Bunun için müminin dikkatli olması gerekir. Onun için söylüyoruz, sırat köprüsü burada, sırat buradadır. Sıratta yürüyoruz. Ayağımız kaydıysa cehenneme düşüyoruz. Onun için dikkatli olmak gerekir. Bir de hep söylüyorum, Allah'ın en sevdiği şey... Kurun Rabbini ciddiye almasıdır. En sevmediği şey de ciddiye almamasıdır. Bakıyoruz mesela, cahilce, pervasızca böyle konuşur. Neden böyle konuşuyorsun? Allah adına konuşuyor. Bir bilgisi yokken konuşuyor. Zanla konuşuyor. Şeytanın verdiği vesileyle konuşuyor ya da aklının kendisine söylediğiyle konuşuyor. Öyle konuşamaz. Allah onu söylemediyse sen Allah'a ters düşüyorsun. Allah'ın bir de veda fiili vardır. Bu çıkarmak anlamına gelir, bırakmak anlamına gelir, kaldırmak anlamına gelir doğurtmak anlamına gelir. Ayetleri okurken anlayacağız inşallah. Ve wada'na 'ayn kevizdek. yükünü indirip atmadık be <gülüyor> Allah kendi resulüne iman edenleri anlatıyor Yahudileri, Hristiyanları, iman edenleri anlatıyor. Aynı zamanda iman etmeyenleri anlatıyor. Onlar, ömmü Resule, ömmü olan Nebi'ye uyanlardır, tabi olanlardır. yanlarındaki Tevrat ve İncil'de geleceği yazılır. O Allah'ın Nebisi, Resulü onlara iyiliği, marufi emrediyor. Kötülükten onları men ediyor. Temiz şeyleri, helal, murdar şeyleri haram kılıyor. Allah'ın vahhiyle onlara beyan ediyor. Bir de onların ağır yüklerini, sırtlarındaki zincirleri indiriyor. Kimin? Yahudi'nin, Hristiyan'ın ya da başka dinde olanları. Evet, nasıl sırtlarındaki yükü indiriyor? Zincirleri indiriyor, çözüyor zincirlerden onları. Kimin yükünü indiriyor? Kimlerin zincirlerini çözüyor? O'na iman edenler, O'na saygı gösterip düşmanlarına karşı yardım edenler, O'nunla birlikte indirilen nura, Allah'ın vahkine tabi olanlar, işte onlar, felaha, kurtuluşa, saadete erenlerdir. Eğer hakikati bilmiyorsa bir yük sırtımızda alıyoruz. Bir yük. Zincirlerle bağlıyız. Nereye nasıl gideceğimizi, Rabbimize nasıl gideceğimizi, nasıl doğru yapacağımızı, nasıl Rabbimizi kendimizden razı edeceğimizi bilmiyoruz. Zincirlerle bağlıyız. Üzerimizde ağır bir yük, kulluğun yükü var. Ebedi hayatın hayatı kazanmanın yükü var. Ama Allah Peygamberiyle kitabını gönderince, Nuri gönderince, gönlümüz onunla aydınlanınca üzerimizdeki bu yük kalkmış oluyor, bu zincirlerden kurtulmuş oluyoruz. Onun için Allah'ın vahyi olmadan hiç kimse yükten kurtulamaz. Zincirlerden, kendi zincirlerinden kurtulamaz. Allah'ın peygamberi Allah'ın vahyiyle Yükümüzü indirir, zincirlerden de kurtarır. Sırat-ı müstakime girer. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber ne yaparız? Yürürüz, Rabbimize koşarız, doğru yaparız, güzel yaparız. Rabbimizin emrettiği, sevdiği gibi, razı olduğu gibi yaparız ve kazanırız. Yoksa ben deriz, bence deriz, falancaya göre deriz. Falan Alim de öyle söyledi, Falan hoca böyle söyledi. Parancalar böyle yapıyor, acaba bu mu doğrudur o mu doğrudur belki bu doğruyudur, belki o doğruyudur. Yüz yerden farklı farklı zincirlere bağlanmışız. Üzerimizde ağır bir kulluk yükü var ve biz onu yerine getiremiyoruz. Çünkü kulluğun nasıl yapılması gerektiğini bilmiyoruz. Sadece varsayım yapıyoruz. Biraz bir şeyler yapıyoruz, bakıyoruz ki yok öyle değil. Başka şeyler yapıyoruz, bakıyoruz ki o değil. Onun için Allah'a de buyuruyordu, de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Sen Rabbini mi seviyorsun? Rabbini mi istiyorsun? Uy bana, gel peşimde. Onun sevgisini kazanırsın, o da seni sever. Seni sever, seni mağfiret eder. Günah perdelerini, şirk perdesini, küfür, nifak perdesini aradan çekince, mahfuret edince ne olur? Rabbine vasıl olursun, varırsın. Tek başına gidemiyorsun, neden kibirleniyorsun? Yoksa sen Rabbini istemiyor musun? Nefsin yani, ben buna tenezzül etmem, benim aklım bana yeterdir, benim bilgi bana yeterdir deyince onu mi tercih ettik? Onu tercih ettik tabi. Tenezül etmiyorum. Ben biliyorum. Kendini müstahğni görüyor. Allah sizi topraktan yarattı, sonra sonra bir damla sudan. Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Sonra insanı bir damla sudan yaratır. Allah sizi çift çift, çiftler kıldı. Eş olarak çiftler kıldı. Onun bilgisi olmaksızın. Hiçbir dişi geve kalmaz. Doğurmaz da. Ömür sürene ömür vermesi... Ya da onun ömründen kısaltması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Gerçek bu. Hakikat bu. Bu Allah'ın takdiridir. Bu Allah'a göre kolaydır. Takdir etmiş her şeyi. Ömür sürmesini dilese de ona aittir. Buna beraber ömrünü kısaltsa da ona aittir. Bu tercih onundur. Hepsi bir kitapta yazılıdır. Ama dilediğinde bu hükmünü değiştirir mi? Değiştirir. Hükmünün mahkûmi değil, hakimidir. Kendi verdiği hükmünün mahkûmi değil, hakimidir. Allah kitabı nasıl ki dünyada önümüze koyduysa ahirette de gene kitabını önünüze koyar buyurdu. Yer Rabbinin nuruyla aydınlandığında kitap konur. Nebiler ve şahitler getirilir. Nebiler ve şahitler nebiler, peygamberler, geriye kalan sadıklar, şahitler, salihler, resuller evet, getirilir. Hepsi şahit çünkü. Nebiler de şahit, şahitler de şahit. Bir nebiler, bir şahitler. Buna beraber onlara tabi olanlar da getirilir. Hepsi kitabın ölçüsüne vurulur. Her birine kitabı verilir, hepsinin hepsi de Allah'ın kitabının ölçüsüne vurulur. Hak ile hüküm verilir, hiç kimse zerre kadar haksızlığa uğratılmaz. Eğer kıyamet günü Allah kitabını koyup bizi onun ölçüsünden geçirecekse, Allah'ın kitabı elimizde. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Onun için söylüyoruz. İmanımızı, ishabımızı, ibadetimizi, kulluğumuzu, hayatımızı Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurmamız gerekir. O doğru dediyse doğrudur. Kitabın ölçüsü Allah'ın ölçüsüdür. O doğru dediyse doğrudur. Yanlış dediyse, bütün dünya doğru da dese bütün şeytanlar, iblisler doğru da dese o yanlıştır. Bütün nefisler doğru da dese o yanlıştır. Allah'a göre yanlıştır çünkü. Yok herkes böyle yapıyor, herkes böyle söylüyor, bu doğrudur. Hadi beraber cehenneme gidin. Rabbinize ters düşmüştünüz. O gün önlerine kitap kormuştur. Artık suçlu günahkarların onda olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. Kendi kitabı elinde, karşısında Allah'ın kitabı var. Derler ki eyvahlar bize, uveyl olsun bize, yazıklar olsun bize. Bu nasıl bir kitap böyle? Her şeyi bir bir yazmış. Ne bir eksik ne bir fazla var. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Gökte olsa, yerin dibinde olsa, bir hayalin içinde olsa Allah onu karşına getirir buyurdu ve orada yazılıdır. Evet bu nasıl bir şey Hiçbir şey bırakmamış, küçük büyük ne varsa hepsini yazmış. Neyi yapmışsak hepsini yazmış. Onlar amellerini önlerinde bulmuşlardır. Rabbim hiç kimseye zulmetmez buyurdu. De ki onlara, ben sizi sadece uyarıyorum, inzar ediyorum. Beyan ediyor, gözünüzün önüne getiriyorum. Neyle yapıyorum bunu? Allah'ın vahyiyle, başka bir şeyle değil. Ancak sağır olanlar uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler. Allah sağırları söyledi. Göksünü İslam'a açmamış. Gözü kör, kulağı sağır. Göksü mühürlenmiş. Allah gögü yükselti, mizanı koydu. Mizanı koydu. Mizan, terazi demek. Allah'ın takdiri demek. Her şeyi yerli yerine koymak demek. Doğru tartmak demek. Doğru ölçmek, doğru biçmek, doğru anlamak. Allah'a göre her şeyi İnsanı insan olarak Allah'a göre anlamak, kim olduğunu bilmek, dünyayı bilmek, imtihan yeri olduğunu bilmek. Terazi, dengede. Gögi yükseltti, bununla beraber mizanı koydu. Siz de sakın mizanda aşırılık yapmayın. Şeytana uymayın. Allah'ın ölçüsüyle ölçün, biçin, tartın. Allah'a göre anlayın. Allah'ın vahyine göre kendinizi anlayın, hayatı anlayın, muameleyi anlayın. Nasıl kazanacağınızı anlayın. Tartıyı adaletle tutun. Sadece zahiri olarak alışverişte değil, manevi tartıyı adaletle tutun. Tartıyı noksan yapmayın. Kimseye haksızlık yapmayın. Kendinize haksızlık yapmayın. Buna beraber Allah'a haksızlık yapmayın. Onu tanımazsan haksızlık yaparsın. İman etmezsen haksızlık yaparsın. Allah böyledir dersin. Ama onu Rahman ve Rahim olarak bilirsen, İlahın olarak bilirsen, Rabbin olarak bilirsen, ne yaparsın, akıl terazisini, gönül terazisini doğru tutmuş olursun. Yoksa dengesiz olmuşsun. Yarattığı kul, eğer ben ondan daha merhametliyim, daha çok biliyorum derse, burada terazi bozulmamış mı? Denge bozulmamış mı? Bozulmuş. Yere gelince Allah orayı da insanlar için, varlıklar için alçaltıp koydu. İnsanın emrine müsahar kılmış çünkü. Senin emrine verdim. Her türlü oradaki nimeti evet, insanlar için, diğer varlıklar için, diğer varlıklar da insanlar için olduğu için, insanlar için. Dengeye koydum. ikram ettim. Devamında ne buyurdu? Fe bi eyyi alâ'i rabbikuma tükezzibah. Allah'ın, siz şimdi Allah'ın hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Evet. Ne diyoruz? Hiçbirini ya Rabbi. Nimetlerini görmezden gelmek, yok saymak, onları yalanlamak. Herhangi bir şekilde nimetlerine karşı kör ve sağır davranmaktan sana sığınıyoruz. En büyük nimet, kur için Rabbidir. Rabbinin güzelliğidir. Rabbinin tecellisidir. Rabbinin kendinden ona varlık verişidir. Dünya hayatında imtihana tabi tutup kazanma imkanı vermesidir. Düştüğünde onu kaldırmasıdır. Ona yardım etmesidir. Mağfiret etmesidir. Rahmet etmesidir. Onu kendine çekmesidir. Kim sözünü bozarsa, kim Allah ile olan misakını bozarsa, Allah onları lanetler. Kalpleri kas katı olur. Allah'a verdiği sözü bozmak. Misak'ı daha önce anlatmıştım, Allah'a söz vermişiz, kur olacağız, abd olacağız, sana dost olacağız, senin dostluğunu kazanacağız, peygamberine tabi olacağız, indirdiğin vahye iman edip ona sarılacağız diye söz vermiştik. Onlar kelimeleri, Allah'ın kelamındaki evet, kelimeleri yerlerinden saptırırlar kelimeyle oynuyor. Kendilerine hatırlatılan, Allah'ın hatırlattığı her ne varsa, o zaten önceden biliyor ki Allah ona hatırlatıyor, söz veriyor, vermiş onu biliyor. Allah'ın vahyi kullarına hatırlatıyor. Bu durumda kuru ne yapması gerekir? Ondan pay alması gerekir dedi. Evet, Rabbim Benden bunu istiyor. Ben Rabbime söz vermiştim. Bunu böyle yapmam lazım. Deyip payını alması gerekirken onu pay almayı unuttular buyurdu. İşlerinden birazı hariç diğerleri diğerlerinden sadece ihanet görürsün. Ama sen onları affet dedi. Aldırış etme. Muhakkak ki Allah güzel yapanları sever. Sen güzel yap. İhanet edenleri de, edenlere karşı da sen güzel yap, onları affet. Sözünü unutanları da affet. Sözünün gereğini yerine getirmeyenleri de affet. Sen güzel yap. Allah güzel yapanları sever. Sen işine bak dedi. Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e. Dolayısıyla her bir mümini. Onun için buraya, bu aleme savaşmaya gelmemişiz. Kardeş olmaya gelmişiz. Bir ve beraber olmaya gelmişiz. Birbirimize yardım edip Allah'a verdiğimiz sözleri misaki, vadi yerine getirmeye gelmişiz. Hazreti insan olmaya gelmişiz. Allah'a dostluğumuzu Veliliğimizi ispatlamaya gelmişiz. Sırat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber Rabbimize yürümeye, koşmaya, ona varmaya, vasıl olmaya gelmişiz. Göğsümüzü İslam'a, Rabbimize, Kur'an'a, Allah'ın vahyine açmaya gelmişiz. Tercih bize ait, tamamen bize aittir. Neden Allah yüksümüzü açıyor, yükümüzü kaldırıyor, kazanalım diye. Bu onun rahmetidir. Rahmetinde, sevgisinde, muhabbetinde, yakınlığından. Bunun için yaratmış. Ama hepimiz buna şahidiz. İnsan Rabbinden kaçıyor. Allah öyle buyurdu. Pek azim, müstesna, gerisi dedi. Kelimeleri yerinden ediyor, yani Allah'ın ayetlerine başka bir mana vermeye çalışıyor. Kelimeleri oynatıyor, işine gelmiyor ya, teslim olmak ona ağır gelir. Göksini kapatmış, göksini açmamış, göğe çıkacakmış gibi ona zor geliyor. Onun için şundan böyle biraz oynayayım, belki başka bir mana çıkar. Ya bakıyorsun ayetin yarısını söylemiş, bir kısmını söylemiş, Evet, birileri söylemiş şöyle, niye namaz kılmıyorsun diye sorduğunda diyor Allah buyurmuş namaza yaklaşmayın, namaz kılmayın demiş Allah, ayetin öncesi var sarhoşken namaza yaklaşmayın, onu söylemiyor, işine ele geliyor. Yani böyle işimize geldiği gibi ne yapıyoruz? Allah'ın vahyeti kelimelerle oynuyoruz. Kendimize fetva aramaya, fetva bulmaya çalışıyoruz. Hadi fetvayı buldun, yapmadın. Kulluğunu yapmadın, Allah'a teslim olmadın. Göçünü İslam'a açmadın. Allah'ı dost, Resulü'nü dost, müminleri dost olarak kabul etmedin. Başka dostluklar, kendini aradın, buldun. Hadi dünyayı ahiretten daha çok sevdin, dünyayı kazanmak için hayatını harcadın, ne kazandın? Allah ne kazandı? söylüyor. Onların yeri ateştir dedi, cehennemdir dedi. Göksini İslam'a aşmayanların ya da imandan sonra küfre düşenleri, göksini küfre, açanları söyledi. Niye böyle yapıyorlar dedi? Dünya hayatını ahiretten daha çok sevdikleri için dedi. Başka bir sebep yok. Mümindir kafir oluyor. Dünya hayatını ahirete tercih ediyor. Bundan dolayı imanını kaybediyor. her akıl sahibi de Rabbinin kendisine vahyettiğini anlar. Buna beraber her gönül sahibi de fıtratı bozulmamış her insan Rabbini anlar. İşine gelmez, anlamamakta ısrar eder. Daha doğrusu bahane arar, üretir. Gözü, kulakı Mühürlenince ne olur, göğüksü mühürlenince ne olur, bittiği işi. O ki hep öyle devam eder, öyle devam etmez. Mesela bazen birileri uçurumun kenarına geldiğinde kızıyor, o zaman kızıyorum zaten. Böyle yapma diyorum, gidiyorsun diyorum bak. Bak düşüyorsun uçurumdan. Düşüyorsun uçurumdan dedimse kalbi mühürlenecek. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Tam uçurumun kenarındadır. Düşüyor. Allah! Düşüyor. Hiç kimse onu kurtaramaz. Allah mühürlüyor. Kim açabilir onu? Hiç kimse. Yani kalp hasta olmuş, tedavi olur. Taşlaşmış, yumuşar. Kilitlenmiş, kilidi açılır. Mühürlendiyse bitti. Hiç kimse, peygamber de olsa ona dokunamaz. Bitti. O hale geldiğinde hemen uyarıyorum. Kesinlikle uyarıyorum. Gidiyorsun diyorum. Böyle yapma diyorum. Yani onun bir sınırı var. Her şeyin bir sınırı var. Allah sınır koymuş. Ne zaman o sınıran geldiyse bitti. Onun için Rabbimizden harşet duymamız lazım. Rabbimize karşı edepli olmamız lazım. Ben böyle konuşuyorum, böyle yapıyorum, böyle düşünüyorum. Bir şey olmaz deme. Bak Allah uyarıyor. Gözünü, kulağını, evet, kalbini, göksünü mühürler ve hiç kimse seni kurtaramaz. Hem de o doğru yolda olduğunu zanneder. İşin en kötüsü burası. Yapmaya devam ediyor. Şeytanın peşinden gitmeye devam eder. Doğru yaptığını zannediyor. Peygamber bütün bu tehlikeleri bilendir. Bütün peygamber varisleri bu tehlikeyi bilendir. Allah'ın gazabının, rahmetinin nerede olduğunu bilendir. Kimin kalbi hastadır, kimin kalbi taşlaşmış, kimin kalbi kilitlidir, kimin kalbi mühürlüdür, bunu bilendir. Bilmezse olmaz. Manevi olarak nerededir, ne kadar iman etmiştir, ne kadar küfrü var, ne kadar şirki var, ne kadar nifakı var, bunu bilendir. Nerede Allah'a itaat ediyor, Resulüne tabi oluyor, nerede şeytana itaat ediyor, tabi oluyor, bunu bilendir. Nefsinin halini, bulunduğu hali, bulunduğu makamı bilendir. Bilmezse olmaz. Hiç kimseye de sen şuradasın, buradasın demez. Hadi benimle beraber Rabbine yürü der. Hadi benimle beraber Rabbine koş der. Her biriyle beraber tek tek yürür, yürütür onu. Her biri onun için özeldir. Herkesin bunu böyle anlaması gerekir. Kıyas kabul etmez yani. Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Anlat diyor. Hani kendisine ayetlerimizi verdiğimiz o var diye, o zat var diye. Ya da onlar, bir kişi üzerinden örnek veriyor, ona ayetlerimizi vermişti. Eğer o isteseydi, dileseydi o, onlarla yücelirdi, Allah onu yüceltirdi, refh ederdi. Ama o dünyaya saplandı, dünyaya saplandı, çamura saplandı, dünyayı tercih etti. Köpek gibi dilini çıkarıp solur, üstüne varsan da varmasan da. Köpek olmuş. Müminlere havlıyor, Ağzından sallıya akıyor. Köpek gibi dedi. Dilini çıkarıp soruyor dedi. Eğer biri Allah'ın ayetlerini öğrendiği halde, anladığı halde, bildiği halde, Allah'ın buyurduğu gibi iman ettiği halde eğer dünyayı tercih ederse köpek oldu. Allah ona köpek dedi. Niye? Tercih etmedi. O öğrendikleriyle, Allah'ın kendisine öğrettikleriyle isteseydi yücelirdi. Allah onu yüceltirdi onunla. Ama dünyayı tercih etti. Ahirete iman, ahireti dünyadan daha çok sevmektir ve ahireti tercih etmektir. Allah'ın hesabını yapıp Öyle düşünmektir, öyle konuşmaktır, öyle yapmaktır. Allah bizi iman edenlerden eylesin. Allah hepimizden razı olsun.